Hiç roman yazmadım. Bilemem nasıl yaşanır uzun bir hayat. Nasıl yazılır bilemem. Masalından atılmış Leyla'yı yeni bir aşka ikna etmenin şiiri. Hiçbir şey geri dönmüyor dünyaya. İlk fırlatıldığı zamana. Uçmayı bir baş dönmesi sanmaya alışırdım belki de. Yalnız içimdeki müziği çalmanın ustasıyım oysa ki, Yaşamın sonuna gelmişim gibi yaşıyorum her günü. Firu gibi, ben de uzun bir caddedir demiştim yaşam. Ben başında, sen sonunda beklediğimiz Ve kader aramızda gidip gelen bir tramvaydır orada. Bana dolu gelirken sana bomboş giden, Yaşam demiştim, yabancı bir şehrin. Uzak bir otelinde kalmışız mahcubiyetidir belki de. Tanımlamalardan sıkıldım, tanımaktan dünyayı. Halbuki dünya beni tanımıştı. Bir yusufçuk böceği gibi dalgın atlatmıştım sebepsiz günleri. Geyiklerin karnını yasladığı sarı çamlara benzetmiştim. Yeryüzünün bayram sabahlarındaki ürpermesini. Esperanto demiştim birden yüksek sesle. Esperanto. Hiçbir yere gitmek istemese de her yere giden bir şairim ben. Böylece modern zamanlardan istifa edebilir miyim Rabbim? Rabbim. Şimdi içime bir cennet ferahlığı üflesen Üstüme düşse aynı ferahlık Kuş seslerinden Düşüme girse sancağın altındaki mübarek tayfa Saygısını kazansam hısım akrabanın Konu komşunun İnna lillâhi ve innâ ileyhi raciûn